595. Konu, Hz. Ömer'in, kendi korkusundan çocuğunu düşüren bir kadına diyet ödemesi, Hz. Ömer'in hilafeti zamanında kocası kaybolmuş bir kadın vardı, Hz. Ömer bazı erkeklerin onun evine girip çıktıklarını haber aldığında onu çağırttı, kadın, vay başıma gelenler, Ömer'in benimle ne işi olabilir, dedi, yolda gelirken de çok korktu, kendisi hamileydi, bu korkuyla sancılanmaya başladı ve bir eve girerek orada çocuğunu düşürdü, Çocuk iki defa ağladıktan sonra öldü, bunun üzerine Hazreti Ömer sahabileri toplayarak çocuğun ölümünde dahli olup olmadığı ve dolayısıyla kendisi için kısas gerekip gerekmediği hususunda onlarla istişare etti, bazıları, senin hiçbir kusurun yoktur ve bir şey de lazım gelmez, çünkü sen bir yöneticisin ve halkın eğitilmesiyle görevlisin, dediler, Hazreti Ömer susmakta olan Hazreti Ali'ye dönerek, sen bu konuda ne diyorsun ey Ali, diye sordu. Hazreti Ali de şunları söyledi: "Eğer arkadaşlar bu sözleri kendiliklerinden söylemişlerse yanılmışlardır. Yok eğer senin hoşuna gitsin diye söylemişlerse sana nasihat etmede kusur etmişlerdir. Bana göre sen diyet vermelisin çünkü kadın senden korktuğundan dolayı çocuğunu düşürdü." Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Bu diyeti Kureyş'e taksim et." diye Hazreti Ali'ye emretti. Zira bu olay kasti olmadığından dolayı diyeti de Hazreti Ömer'in akrabaları olan Kureyş'e düşüyordu.